Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli kardeşlerim Bakara suresinden devam ediyorduk. Bakara, Bakara suresinin eee Geçen haftadan önceki haftamızda 16, 15, 14, 13 ve 11. ayetlerini herhalde almış idik. Bugün de 17. ayet-i kerimeden itibaren Yüce Rabbimizin burada bize murat etmiş olduğu bilgileri, beyanları anlamaya hep beraber çalışacağız. 16, 15, 14, 13, 12. ayetlerde, hatta 11. ayetlerde, münafıkların işte alametlerinden bahsediyordu, münafıkların sözlerinden, davranışlarından, davranış şekillerinden, neler yaptıklarından, ne tür kelimeler, ne tür sözler, ne tür davranışlar içerisinde. Olduklarından bahsediyor idi. Daha sonra da bunu daha iyi anlamamız için bir misal ile Yüce Rabbimiz açıklıyor. Kısaca neydi? Bu 11. ayetten itibaren kısaca veriyorum mana olarak. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Onlara yeryüzünde fitne çıkarmayın dendiği zaman derler ki, Hayır biz fitne çıkarmıyoruz. Biz yeryüzünde ıslah edicileriz. Yine 12. Ay ayet-i kerimede اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُسْيِدُونَ وَلَا كِلْ Dikkat edin, bilin ki bir müfsat, müfsit, ifsat edici varsa işte onlar o ifsad edicilerin ta kendileridirler. Ancak bunun farkında değildirler. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا Onlara şu insan gibi insanlar insanlar gibi nasıl onlar iman ettiyse siz de öyle iman edin dendiğinde derler ki onlar sefih kulların, insanların iman ettiği gibi mi iman edeceğiz? Onların imanı gibi mi iman edeceğiz derler. Ela dikkat edin, innahum humun sufaha bir sefih varsa onlar o sefihlerin ta kendileridirler. Velakillâ-i alemûn oncak onlar bunun farkında değiller, bunu bilmiyorlar. Ve izâ lequllezîne âmenû, kâlu âmennâ. İman edenlerle karşı karşıya geldiklerinde, onların aralarındayken derler ki, biz iman ettik. O ida halu ilâşıyatınihim, şeytanlarına döndüklerinde, kalu inna derler ki, biz şüphesiz sizlerle birlikteyiz. Inna ma nahnu mustehziun, bizim onlarla birlikteliğimiz, onlarla alay etmemiz içindir. Biz alay etmek için ancak onlarla birlikte oluruz derler. Yani müminleri kastederek. Allah yestezi übeyim ve müdduhum fi him Allah esasen onlarla alay etmektedir. Onların Müslümanlar, Müslümanlar karşı yapmış oldukları alay mukabilinde Allahü Teala onlarla alay etmektedir ve onlara ömür vermektedir ve onların tuğyanlarında onlara mühlet. Vermektedir. Onlar bu komik durumda, bu e, tuhyanlarında, aşırılıklarında bocalayıp dururlar. Hiçbir kar elde edemezler. İşte bu durumla Allah e, bu şekilde onlarla alay etmektedir. İsterse onların canını bir anda alabilir ancak onları belli bir mühlete kadar ertelemektedir. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَبُوا الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى Onlar ki, onlar hidayeti verip de dalaleti satın alanlardır. فَمَا رَبِحَدْ تِجَارُتُهُمْ Ancak onların bu ticaretleri maalesef başarılı olmamıştır, karlı olmamıştır, onlara herhangi bir fayda ve kâr sağlamamıştır. وَمَا كَانُوا muhtedin Onlar ihtida edicilerde Değildiler. Onlar hidayete talip olanlardan da değildiler. O yüzden de onlara bu ticaretleri fayda vermedi. Şimdi bundan sonraki ayetlerimizi biraz daha geniş açacağız. Bu ayetlerde maal olarak verdik ki sonraki ayetlerimizi daha iyi anlayalım diye. Meseluhum <gülüyor> kemethelillezistevukadenara Yüce Rabbimiz onları bir örnek ile açıklıyor. Diyor ki, Onların misali, bir ateş yakan gruba benzer ki, فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ Yakmış oldukları bu ateş, onların etrafını aydınlattığı zaman, ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ Allah onların ateşini söndürür. وَتَرَكَهُمْ ف۪ي ظُلُمَاتٍ لَا يُبُسِرُونَ Onları bir karanlıkta bırakır ki, onlar artık o karanlıkta hiçbir yeri göremezler. Bu ayet-i de değerli kardeşlerim, allah Teala bir ateş yakıp da ondan istifade etmek isteyip de, o ateş etrafı aydınlatmaya ve onları, Onlara fayda vermeye başladığı andan itibaren Allah'ın ateşlerini söndürüp kendilerini karanlıklar içerisinde bırakan bıraktığı insanlar gibidirler onlar. Bunu nasıl anlarız değerli kardeşlerim? Allahu Teala onlara fayda vermesi için hidayet nuru'nu onların kalbinde yakmıştır daha önceden. Çünkü bunlar münafık, bunlar daha önceden iman etmişler. Gerçi bazı müfessirler burada anlatılan insanların daha önceden hiç iman etmediklerini ifade etseler de özellikle Kesir'in tercih ettiği görüş ve birçok müfessirin tercih ettiği görüş daha önceden iman edip de imanlarını e, değişen, imanlarını kendi elleriyle söndüren, imanlarını bırakıp tekrar nifakı ve küfrü e, alan, onlara talip olan insanların burada anlatıldığını müfessirlerin çoğu ifade etmektedir. Dolayısıyla madem ki bu insanlar daha önce imanın tadını aldılar, kalplerinde, gönüllerinde, yüreklerinde, beyin dağarcıklarında iman ateşi, imanın nuru parladı. Allah onlara bu nuru gösterdi, bu lezzeti tattırdı, bu imanı tattırdı. Onlar imanla tanıştılar, onların kalbi iman ile nurlandı ve onlar bu kalple etraflarını e, imanın nuruyla nurlandırmaya da başladılar. Yani sadece kendilerini değil etraftaki insanları da e, aydınlatmaya, onlara fayda vermeye, imanlarının e, emaresini, alametini, etkisini, olumlu etkisini, faydasını, Çevredeki insanları da görmeye göstermeye başladılar. Ama buna rağmen, buna rağmen tutup bu güzellikleri, bu nuru, bu hidayeti, bu lütfu, bu nimeti bırakarak dalaleti satın aldılar. Şimdi 16. ayet-i kerimede onların e, yapmış olduğu bu alışveriş zaten açık olarak dile getiriliyor. Ulaya kelileri bu dalalete bir <gülüyor> huda. O öyle insanlardır ki onlar, onlar hidayeti bırakıp da dalaleti satın almışlardır. Onlar hidayeti vererek dalaleti satın almışlardır. Dalalete ücret olarak hidayeti vermişlerdir. Bu hidayet onların gözünde o kadar değersiz ki dal dalaleti satın almak için hidayet değerini, kıymetini, cevherini maalesef bir ücret gibi bir karşılık gibi veriyorlar ve dalaleti sanki onda daha iyi bir şey varmış gibi, daha iyi bir mutluluk, daha iyi bir fayda varmış gibi dalaleti satın almaya kalkıyorlar ve satın alıyorlar. onların ticaretleri asla karlı olmamıştır. Çünkü kıymetli bir şey verip zararlı bir şeyi satın almışlardır. Ticaretleri kesada uğramıştır. Çok e, yanlış bir tüccarlık yapmışlardır, yanlış bir ticaret yapmışlardır, zararlı bir ticaret yapmışlardır. Çünkü onlar hidayete ta talip değildiler. Eğer hidayeti aramış olsalardı, hidayeti kıymetini bilmiş olsalardı, Hidayeti verip de dalaleti satın almazlardı. Ama onlar bunu yaptıklarına göre demek ki onlar hidayetin kıymetini bilmeyen insanlar. Hidayetin o nurunu e, görmek istemeyen insanlar ve o hidayetin nuruna kıymet pişmeyen insanlar ve onu dalalet karşısında bir e, fayda gibi, bir e, karşılık, ücret gibi veren insanlar. Evet. Şimdi ee, bu ayetten de anlaşılıyor ki bu insanlar, bu münafıklar daha önce iman nuru kendi kalplerinde yandı. Bu insanlar iman ile tanıştı. Bu insanlar imanın lezzetini kalplerinde duydular. Hidayetin nuruyla nurlandılar. Ancak bunun kıymetini bilmediler. Çünkü iman öyle bir nimet ki sürekli koruma ister, sürekli savunma ister. Onu dış etkenlerden, küfrün saplantılarından, yanlış etkilerinden, nifaktan, fasıklıktan korumak ister. İman böyle bir şey. Öyleyse onlar onu korumak yerine ondan kurtulmayı yerlediler ve onu vermek suretiyle karşılığında da dalaleti, sapkınlığı, nefs nefsani arzuları satın almak durumunda oldular. İşte onların bu durumu ateş yakıp da e, etrafında ısınan, ateşin nurundan istifade etmek insan, isteyen insanlara benzerler ki ateş etrafı aydınlattığında onlar e, onların ateşi Allah tarafından söndürülür ve onlar karanlıklar içerisinde kalıverirler, gözleri hiçbir şey görmez ve bocalayıp dururlar. Peki onların ateşini Allahu Teala neden söndürüyor? Çünkü onlar hidayete talip değiller. Onlar hidayetin kıymetini bilmiyorlar. Dolayısıyla ate o o hidayet ateşini, hidayet nurunu Allah onlara layık görmeyerek söndürüyor. Kalplerinde yanan hidayet ışığının farkında olmayan, onun kıymetini bilmeyen insanlara adeta bir ceza geliyor. Siz bu güzel imanın, hidayetin değerini bilmediniz. Öyleyse sizi aydınlatan, etrafınızı aydınlatan, görmenizi sağlayan bu hidayet ışığını sizden alıyorum der Allahu Teala adeta. Evet. 18. ayet-i kerimede "Summun, bukumun, umyun fehum İşte onlar onlar yani hidayeti vererek dalaleti satın alanlar, kalplerindeki hidayet ışığını söndürenler ve kendilerini karanlıklarda bırakanlar bunu bunu neden yapıyorlar? Bunu hidayetin kıymetini bilmediklerinden dolayı yapıyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü onların kulakları hidayetin delaleti olan ayetlere kapalı. Onlar kapatmışlar. Bir zaman açmışlar, iman etmişler ama ardından kapatarak o imanın nurundan uzaklaşmışlar. Onlar sağırdırlar. Onlar Bukum yani dilsizdirler. Onlar hidayeti duymazlar, ayetleri duymazlar. Onlar dilsizdirler, hakikati söylemezler. Onlar umyun yani aynı zamanda kördürler. Hakikati, hidayeti, ayetleri görmezler, gerçekleri görmezler. Fahum la onlar da bu sapıklıklarından bu körlüklerinden, bu dilsizliklerinden, bu sağırlıklarından da dönecek değillerdir, dönmeyeceklerdir. Şimdi, demek ki ayetlere karşı, gerçeklere karşı sağır, dilsiz, kör durumda olan bu insanlar, ki bunlar münafıkların en büyük alameti, bu e, hastalıklarından dolayı, bu eksikliklerinden dolayı, bu e, sakatlıklarından dolayı kendileri hidayetin değerini bilemez, bilemez durumdalar ve hidayeti kaybedecek durumdalar ve kaybetmektedirler. Ve maalesef hidayeti verip daraleti satın alabilmektedirler. Eğer görmüş olsalardı bunu yapmayacaklardı. Eğer duymuş olsalardı bunu yapmayacaklardı. Eğer... Eğer e, sağır olmasalardı, dilsiz olmasalardı asla bunu yapmayacaklardı. Yaptıklarına göre demek ki bu insanlara verilen zeka, anlama, bilme, yargılama, doğruyu, yanlıştan ayırma e, fıtri olanakları, verileri, nimetleri bu insanlardan çalışmıyor. E, atıl durumda. Ve bu insanlar bu özelliklerini Allah'ın vermiş olduğu bu güzel yetenekleri e, maalesef yani bilme gerçekleri anlama ve gerçeklere talip olma e, isteyerek gerçekleri e, peşinde olma e, durumunu maalesef onlar kendileri bu hastalıklar göstermek suretiyle kendilerinden uzaklaştırmaktadırlar. Ve bu hastalıkları Onları bir ateş yakıp da etrafında aydınlanırken, ısınırken, o ateşi kaybeden, ateşleri sönen, sebepsiz bir yere, ateşleri sönen, o ateş ateş ateşini on nimetinden aydınlığından ısısından uzaklaşan insanlara, karanlıkta kalan insanlara benzeme durumuna getirmiştir. Ou k sayib min al semai, feeh zulmatun, muhitun bil 19. ayet-i kerimede, Yüce Rabbimiz yine bu münafıkların durumunu örnekle açıklamaya devam ediyor ve diyor ki. Onların durumu e, bir buluta benzer ki e, gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve yıldırımlar bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir onların durumu. Yani yukarıda bir çok kara bir bulut var, yağmur bulutu var, yağdırıyor, gecenin bir yarısı karanlık, göz gözü görmüyor. Böyle bir durumda onlar e, üstlerine yağmur yağıyor, bir korunakta, barınakta değiller. Onların durumu buna buna benzer. E, karanlıklar içerisinde çok yoğun bir şekilde yağan, yağmurun altında kalan ve aynı zamanda bir yandan şimşek çakıyor, bir yandan gök gürültüsü var. Gök gür, gür, gürlüyor ve korkunç bir manzara var. Ee, bir sığınak da yok. Ee, i̇nsanların gerek şimşekten gerek gök gürlüsünden korktukları ve yağmurun altında karanlıkta üstlerine ya yağan o e, sicim gibi yağmurdan da e, iyice bunaldıkları korktukları e, bir anı düşünelim. İşte o insanlar o münafıkların hali buna benzer. Ve onlar o kadar korkuyorlar ki gök gürültüsünden parmaklarını kulaklarına götürmek suretiyle kulaklarını korumaya çalışıyorlar. Sağır olmaktan kulaklarını korumaya çalışıyorlar. Hatta ve hatta kulaklarına parmaklarını tıkamasalar o gök gürültüsünden o şiddetli sesten dolayı helak olacaklarını öleceklerini düşünüyorlar. Yani o bu sesin kendilerini öldürecek kadar güçlü bir frekans dalgası yaydığını görüyorlar, biliyorlar. Ve bu yüzden de kulak, ellerini kulaklarına götürmek suretiyle kulakları patlamasın diye e, ve ölüm e, patlayan kulaklarıyla onları bulmasın diye kendilerini korumaya çalışıyorlar. Böyle e, bir durumda ki insanları düşünün. işte. Hakkı e, verip batılı satın alıp kör, sağır, dilsiz bir şekilde e, e, dalaletin karanlıklarında dolaşan insanların durumu buna benzer diyor. Yani kapkaranlık bir gecede, yağan ya gök kürtüsü ve şimşekler içerisinde, yağan yağmurda e, insanların nasıl e, korktuğunu görüyorsanız, işte o münafıklar da bu insanların haline benzerler. Çünkü münafıklar belli bir omurgası olmadığından dolayı dünyada da ahirette de hep korku içerisinde olacaklardır. Ahiretle ilgili korkuları var çünkü ahirete hazırlık yapmıyorlar, oraya karşı bir kesin bir inançları yok. E dünyada da e, insanlar onlara güvenmiyor çünkü bunlar çift kim, kimlikte insanlar. O tarafa gidiyorlar diyorlar ki biz sizdeniz. Onlar kabul etmiyor. Müslümanlara gidiyorlar biz, diyorlar biz sizdeniz. Onlar da kabul etmiyor. Dünyada da e, bir e, yani kabul edilmiş olma olmama korkusu içerisindeler. Ahirette de zaten korku içerisinde olacaklar çünkü oraya karşı bir hazırlıklar yok. Oraya karşı bir inançları yok. İşte bu korkan insanların bu helak olmaktan korkup yapayalnız gecenin karanlıklarında perişan olan hidayetin ısısı, rahmeti, hidayetin ışığı, nuru, kendilerini kapsamayan ve karanlıklarda kalan bu insanların durumu işte o münafık insanların durumu gibidir diyor Yüce Rabbimiz ve vallahu muhitun bil kafirin Allah aslında daima kafirleri kuşatmıştır. Yani işte burada bu münafıklara Allahü Teala aynı zamanda kafir de diyor. Çünkü münafıkların en önemli alameti küfrü saklamalarıdır. Onlar esasen kafirlerdir ama İslam ve iman izhar ederler, ortaya ileri sürerler. Onların gerçekliği, gerçek kimliği, gerçek nitelikleri, sıfatları kafir olmalarıdır. İşte Allah bu şekilde kafirleri esasen kuşatmıştır. Nasıl ki korkunç bir gecede orada insanları kuşattıysa, o insanları helak etmek için gök gürültüsü şimşek gönderdiyse ve istemiş olsa o anda o gök gürültüsüyle şimşekle o korkunç bir şekilde onların canını almaya muktedirse işte dünyada çaka satan, kendi nifaklarıyla övünen, münafıklıklarıyla övünen o insanları da Allahu Teala esasen kuşatmıştır ve istediği anda onları helak edebilecektir. Ee, ama Allahü Teala onlara mühlet vermektedir. Yekalul barqu yaqtafu Öyle bir şimşek ki Öyle bir şimşek çakıyor olsun ki o gece onların neredeyse gözleri çıkacak olsun. O şimşeğin aydınlatmasından, aşırı derecedeki elektrik yükünden dolayı, parlaklığından dolayı adeta onların gözleri çıkar, gözleri alınır, yerinden çıkar. İşte onlar bu korkunç durumda Gecenin karanlığında, yağan yağmurda, gök ve şimşek altında iken, korku içerisindeyken, ne zaman şimşek çaksa etraflarını en azından birkaç adımlık mesafeyi gördüklerinden dolayı birkaç adım atabilirler, biraz hareket ederler. Bu ida azleme şimşek çakmadığında ise bu ida azleme aleyhim, qamu. Şimşek çakmadığında da oldukları yere mıhlanıp kalıyorlar, kalırlar. Oldukları yerde kalı kalı verirler çünkü etraflarını asla görmüyorlar. İşte o münafıkların durumu buna benzer. Çünkü hidayeti kalpten çıkarıp yerine daraleti koyma işte bu kadar korkunç bir duruma düşmekle eşdeğerdir. Bir çare olmakla eşdeğerdir. İtilmiş, itilmiş bir e, efendim azap içerisine düşmüş, korkunç bir e, sürecin içerisine itilmişliğin, itilmiş itilmiş olmakla eşdeğerdir. Çünkü onlar hidayeti bıraktılar, dalaleti satın aldılar. Velahuşa Allahu lezehe bi sem'ihim. Allah dilemiş olsaydı gök gürültüsünün şiddetini artırarak onların işitme duyusunu alıverirdi. Bu absarihim onların gözlerini alıverirdi. Onları bir anda kör yapabilirdi. İnna Allah'a ala kulli şeyin kadir. Muakk ki Allah her şeyi yapmaya kadirdir. Ee, i̇şte bu ayet-i kerimelerde münafıkların alametleri zikredilmiş. Ardından verilen birkaç örnek ile münafıkların e, durumu izhar edilmiş, ortaya konmuş. Münafıkların yapmış oldukları zararlı alışverişin acı meyveleri nasıl olacak onlarla ilgili bilgi verilmiş ve bu misal ile münafıkların durumu insanların beyninde kalbinde en iyi şekilde canlanır olmuş ve bilinir olmuştur. Allah Teala ayetleri işte açık açık anlatıyor, beyan ediyor, insanlar anlasın diye. Beyan etmiş olduğu ayetleri de insanların anlayabileceği bir şekilde örneklendirmelerle e, açıklamaya, tefsir etmeye devam ediyor. Ve bu şekilde insanların daha iyi bir şekilde bu durumu, e, manevi bu durumu, e, soyut bir durumu, somut örneklerle, görünen örneklerle e, anlamaları sağlanmış Olunuyor. Evet değerli kardeşlerim, bu kadar yeter. 27 dakika oldu. İnşallah gelecek hafta diğer ayetlere devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala cümlemizi nifaktan, fısktan, küfürden korusun, şirkten korusun. Yüce Rabbimiz cümlemize sahih bir inanç, sahih bir akide... Sağlam bir yol, ihlaslı bir yol, ihlaslı bir amel e, etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve akru davana en elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain.